وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة كل ظلالة في النار. اتدار الكارديشتر. إمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الصحيح المصنف الأدلى كتابه. اقرأ وانظار. في كتابه. اقرأ وانظار. في كتابه. اقرأ وانظار. في كتابه. اقرأ وانظار. في كتابه. اقرأ Kitab-ül İhtisâmi Bil-Kitâbi ve sünne Kitap ve sünnete sarılma, kitap ve sünnete tutunma, kitap ve sünnete bağlanma bölümü. Bu bölüm mümin bir kimsenin hayatında çok önemli olan bir konu. Kur'an ve sünnete tutunmak, Kur'an ve sünneti anlamak, Kur'an ve sünneti yaşamak. Hatırlarsanız geçen hafta. Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem letettebi unne sunene men kane kablekum yahut da senene men kane kablekum sizlerden öncekilerin yollarına uyacaksınız tabi olacaksınız karış karış arşın arşın onlara tabi olacaksınız onları taklit edeceksiniz onların ardına düşeceksiniz velev ki onlar bab denilen hayvanın yuvasına girseler çukur açıp yerin içine böyle zikzaklı şekilde bir yuvası olur o hayvanın. dap hayvanının. Adı Dab'dır Arapçası. Bu hayvanın kazmış olduğu yerin dibindeki o girdap gibi olan çukurun içine girseler siz de gireceksiniz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler soruyorlar diyorlar ki Yahudi ve Hristiyanlar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Vaman kim olabilir ki? Tabi bu hastalık Yani bugün işte İslam ülkelerine baktığımız zaman Müslümanların haline baktığımız zaman her halleriyle yani inanışlarıyla itikatlarıyla kılıklarıyla kıyafetleriyle baktığınızda her gün karış karış arşın arşın değil mi Yahudi ve Hristiyanlara kafirlere bir özenti olduğunu görüyorsunuz. Yani onların dini olarak yapmış oldukları, ibadet olarak yapmış oldukları konularda bile ve aleyküm selamun aleyküm saygı Müslümanların ümmeti Muhammed'in onları taklit ettiğini, onlara tabi olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi kitap ve sünnete bağlanmamak, kitap ve sünnet okuyup anlayıp ona sarılmamaktır. İşte İmam Bukhari Rahimahullah da bizlere Sahih adlı Sahihul adlı kitabının bu faslında, bu kitabında, bu bölümünde, kitap ve sünnete sarılmanın önemini, kitap ve sünnete sarılmadığı, sarınılmadığı, tutunulmadığı takdirde de doğacak olan marazları, hastalıkları ifade eden baplar, bölümler açmış, başlıklar açmış, bunların her birinde bizlere ne yapıyor İmam Bukhari rahimullah, bizlere kitap ve sünnete sarılmanın önemini anlatıyor. Kitap ve sünnete sarılırsak Kitapla Sünnete sarıldığı takdirde insanın Müslümanın müminin kurtuluşa ereceği, sarılmadığı takdirde de başına birçok sıkıntıların geleceği, bu sıkıntılardan bir tanesinin de, bu sıkıntılardan bir tanesinin de geçmiş ümmetlere tabi olmanın başına gelebileceği hastalığı olduğunu bizlere ifade ediyor. Geçen hafta bunu almıştık. Bu haftaki bab başlığımız "babu ismi mendâ ile ev senne Sünneten seyyâten". Bir dalalete, bir sapıklığa çağıran, ona davet eden kimsenin günahı yahut kötü bir sünnet, kötü bir yol açan kimsenin günahı, babı. Diyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka sahih olan bir hadise ediyor ki hayra işaret eden, hayra delil olan, hayrı gösteren Aynı onu yapmış olan kimse gibidir. Ne demek? Yani sen bir insana hayrı gösteriyorsan, hayrı öğretiyorsan, o insan o hayrı yaptıkça, o hayrı işledikçe, sen de o hayrı yapan insan gibisin. Ne bakımdan? Ecir bakımından, ne bakımdan? Sevap bakımından. Yani hayra davet etmek çok önemli bir husus. فَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهُ فَعَمِلَ صَالِحًا Allah Teala diyor kitabında, Femen ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah. Allah'a davet edenden, Allahu Teala'ya çağrılandan daha güzel sözlü kim olabilir? Yani Allahu Teala'ya çağıran, Allahu Teala'ya davet eden. Burada çok önemli bir fayda var. Kişi kendi hizbine, kendi grubuna, kendi şeyhine, kendi cemaatine, kendi partisine, kendi oluşumuna ne yapmayacak? Davet etmeyecek. Davetine özel olacak. Allah'ın, Allah'ın dininin üzerine olacak. Allah Teala onun için ne diyor? Hemen ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah'ı çağırandan daha güzel sözlü kim? Olabilir. Yine Allah-u Teala Peygamber ne diyor? De ki bu benim dost doğru yolumdur. Ed'u ilallah. Ne yaparım ben? Allah'a davet ederim. Demiyor. Kendime, halkıma davet ederim. Değil. Ed'u ilallah. Yani davetin ilk esası, davetin ilk şartı ne olacak? Allah'a davet olacak. Tabii buna bağlı olarak da Peygamberine davet olacak. Yani Kur'an ve sünnete davet, davet olacak. Edu ilallah ala basîratin. Ne üzerine olacak davet? Basiret üzerine olacak. İlim üzerine olacak. Basiret ve ilim üzerine olacak. Yani bir davette olması gereken en önemli iki husus. Allah'a davet. Ve ilim üzere davet. Bunu şöyle kafanızı bir kaldırın bakın. Böyle tipleriyle belki... allame Cihan gibi gözüken tipler var. Sarıklarıyla, cübbeleriyle, duruş, duruşlarıyla, endamıyla. Adamlara bakıyorsun böyle diyorsun. Vay be! Dışarıdan baktığın zaman böyle. Değil mi? Öyle duruyor. Ama adam şöyle bir konuşmaya başlıyor. Diyorsun ki ya yani sussaydı bu adamı ne zannederdik? Adam alim zannederdik. Konuştu. Cehaleti ortaya çıktı. Yani adam bir Tarikata, bir cemaate, bir hizibe bağlanmış. 20 yıl, 10 yıl, 35 yıl, 40 yıl, neyse. Peşinden gitmiş. Yıllarca. Arkaya baktığın zaman, arkaya döndüğün zaman. Bir, hayatı boyunca yapmış olduğu davet. Kendi cemaatine, kendi tarikatına, kendi şeyhine, kendi hocasına yaptığı bir davet. iki ilim olmadan bir davet. adam Buhari desen sadece duymuş belki. Açıp bakıp okumuş değil. Görmüş değil. Aynı şekilde yani başka birçok gruba, birçok cemaate baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Bu sıkıntıyı görüyorsunuz. Çünkü onlar Kur'an'a sarılmış kimseler değil, sünnete sarılmış kimseler değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet için sahabelerini gönderirken Yemen'e, Şam'a, başka kentlere, kasabalara, memleketlere sahabenin ileri gelenlerinden ilim olarak basiretle davet edebilecek olan, ilim sahibi olan sahabeleri gönderiyor. Değil mi? Muaz ibn Cebeli nereye gönderiyor radıyallahu anh? Yemen'e gönderiyor. Ve gönderirken de onu hazırlayarak gönderiyor. Sen diyor kitap ehlinden, yani ehli kitaptan bir topluluğa gitmektesin. Yahudi ve Hristiyanların yanına gitmektesin. Hazırlıklı git, donanımlı git. Ve onları ilk çağıracağı şey ne olsun? Şehadetü en la ilahe illallah. İbadete layık tek hak ilahın Allah olduğuna davet olsun. İşte Kitap ve sünnete davetin, selefi salihin yoluna davetin ve selefi menhecin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de nedir? Allah'a davet, aleyküm selamun aleyküm ve basiret üzere davet. Ne demek basiret üzere davet? İlim üzere davet. Tabii bunun aksi nedir? Bir insan kitap ve sünnete bağlı olarak davet etmezse çağırdığı şey ne olur? Neye davet eder? Dalalete davet eder değil mi? Sapıklığa davet eder. İşte İmam Bukhari de diyor ki bunun günahı. Nedir bunun günahı? Burada öncelikle bizlere Yüce Allah'ın Nahl suresindeki 25. ayetini zikrediyor. Getirdiği kısım, ayetteki getirdiği kısım İmam Bukhari'nin şu. وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلِمٍ İlimsizce, ilim üzere olmadan sapıttırdığı insanların günahlarını da taşırlar. O insanlar. Ayetin başı nasıl? Allah Teala diyor ki: "liyahmilu awzarahum kamileten." İşte onlar kendi günahlarını tam olarak taşıyacaklar, yüklenecekler. Herkes kendi günahlarını taşıyacak, onlar yüklenecekler. Yawmül Kıyamet, kıyamet günü. Ve bu dalalete davet eden, sapıklığa davet eden, şirkete davet eden, bid'ate davet eden, yanlışa davet eden insanlar kendi günahlarıyla birlikte kimlerin günahlarını taşıyacaklar? "Wa min awzarillezina yudillunhum bighayri ilm." İlimsiz olarak kitap ve sünnetten uzak olarak konuşup saptırdıkları, dalalete düşürdükleri insanların günahlarını da taşıyacak var. Yani allah Teala'nın adına konuşmak, allah Teala'nın dini adına insanlara bir şeyler anlatmak, eğer bu ilimsizce olursa Kur'an ve sünnet üzere bina edilip de davet bu şekilde yapılmazsa birçok cemaatlerde olduğu gibi bunun acısı çok büyük olacak kıyamet gününde. Hem adam kendi günahını taşıyacak hem de Saptırdığı insanların günahını taşıyacak. Adam çıkmış televizyona. Soruyorlar. Diyorlar ki Doğum günü kutlanır mı? İşte diyor ki ya Doğum günü aslında bizim geleneklerimizde yok ama işte hediyeleşmek güzel bir şeydir. Insana birbirine hediye verebilir. Hele bu hediyeyi insanın doğduğu günde verirsen daha özel bir etkisi olabilir o insanda. Verilebilir. Bu arada onunla birlikte kek, pasta, kuru, pasta yersen de olur gibi böyle adam e, belli bir cemaate mensup, tanınan, bilinen bir adam ki bu cemaat normalde doğum gününü caiz görmeyen, yasak gören bir cemaat olmasına rağmen adam çıkmış orada doğum günü kutlamanın caiz olduğuna kail oluyor, caiz olabileceğini söylüyor. Tabi bu fetvasıyla hem bu sözlediği sözün günahını taşıyacak hem de onu orada o anda seyreden milyonlarca insan bak hoca efendi. Ne yaptı? Caizdir dedi. Biz onun kadar bak adam taramalı tüfek gibi ayet hadis okuyor. Bizden daha bilgili. Diyerek onun bu fetvasına S bu fetvasına inanarak, bu fetvasını duyarak, bu doğum gününü kutlayan insanların günahlarını da taşıyacak. Demek ki kitap ve sünnete sarılmamanın, kitap ve sünnete bağlı kalmamanın bir ukubeti, bir cezası da ne? İnsanın saptırdığı adamların cezalarını, günahlarının da ne yapması? Taşıması. Bu çok büyük bir ağırlık. Çok ağır bir yük. Kıyamet günü düşünsenize. Yani herkes şimdi kıyamet gününde neyle karşılaşacağını hesap ediyor. Kendi yapmış, oldukla, o, yapmış olduğu hatalar. Kendi yapmış olduğu işlediği günahlar. Ama bir de düşünün ki bir de düşünün ki bu kapıyı da kapatalım. Bir de düşünün ki kıyamet gününde karşınıza Allah'ın dini adına yanlış konuştuysanız, Kur'an'la sünnet üzere konuşmadıysanız ve insanları oraya davet ettiyseniz karşınıza çıkacak olan saptırdığınız, dararete, yanlışa sürüklediğiniz insanların günahları da var. Kendi günahlarınızla uğraşırken bir de bakıyorsunuz ki dağlar kadar üzerinize neler geliyor? Günahlar geliyor. İşte allah Teala böyle diyor. Onlar ne yapacaklar? Kendi günahlarını, kıyamet gününü tam olarak taşıyacaklar. Ve dalalete sürükledikleri insanların günahlarıyla birlikte. Yani kitap ve sünnete tutunmamanın, kitap ve sünnete sarılmamanın cezası bu arkadaşlar. Bugün belki insanlar, milyonlarca o insanların kitaplarını okuyorlar değil mi? Ve gururla, kibirle e, ne yapıyorlar? Böyle göğüslerini açığa aça benim diyorlar, şu kadar bir bas, kitabım, şu kadar baskı yaptı. Halbuki o... Yapmış olduğu baskıların saptırdığı, sapıttığı her insanın vebali günahı o adamın da boynunda olacak. Çok önemli bir husus arkadaşlar. Adam şirkete davet ediyor. Adam bidate davet ediyor. Böyle eğip büküyor televizyona çıkmış. Özellikle televizyona çıktıktan sonra çok yamuluyorlar böyle. Ondan sonra eğ, eğiyor, eğiyor, büküyor, büküyor. Diyorsun ya bir insan bu kadar değişebilir mi yani? Kendi durduğu nokta olarak, cemaat olarak bile değişmemesi gerekirken... Peki bu değişim neden kaynaklanıyor? Zemin sağlam değil. Ne demek zemin sağlam değil? Ayakları Kur'an ve sünnet temeli üzerine basmamış. Şimdi bugün Türkiye'de birçok insan tanırsınız belki. 15 yıl önce nasıldı? Şimdiki hali nasıl hale gelmiş durumda? Neden? O zaman bir taraftar gibi ilim olmadan, basiret olmadan, Kur'an ve sünneti tanımadan bir şeylere tutunmuş... Yaşıyordu. Onun altından onu çekince ona daha zevkli, daha tatlı bir şey sunulunca bu insan ne yaptı? Hemen o bulunduğu hali terk etti, bıraktı. Evet bu konuyla alakalı İmam Bukhari Rahimahullah bizlere şu hadisi zikrediyor. zikrediyor. Diyor ki, Haddesena El-Hümeydi, Haddesena Sufyan, Haddesena El-A'meş, an Abdullah İbni Murrah, an mesruk, an abdillah, kale, kale an sallallahu aleyhi ve sellem, leyse min nefsin tuqtelu zulmen, illa kane alebni ademe, el evvel kiflun minha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yeryüzünde bugün bir kimse bir kimseyi öldürüyorsa, bir öldürme olayı yaşanıyorsa, bu olayın cezası olarak o kişinin katilin yüklendiği günah kadar bu olayı ilk defa yapan Adem Aleyhisselam'ın oğluna da ne olmakta günah yazılmakta diyor Es-Sultan. Hadis sahibi Buhari'de. Yani siz Adem'in Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'ın Aleyhisselam yaptığı günaha bakın. Kardeşini öldürdü. Şey, eee yani bir di di diğeri kardeşini öldürdü. Adem Aleyhisselam'ın oğlu diğer oğlunu öldürdü. Normalde tek bir ölüm gibi gözüküyor değil mi? Tek bir nefse kıymak gibi gözüküyor. Biz hadisi de biliyoruz. Ee, meşhur hadis. Ee, bir adam 99 tane can öldürüyor. Bir tane değil 99 tane. Ondan sonra e, birisine gidip fetva soruyor. Diyor ki benim tövben var mı? Yok diyor. O zaman diyor sen de yüzüncüsün diyor. Öldürüyor. Sonra bu adam tabii tövbeyle ölüyor. Bir de böylesi var. Bir de düşünün tek bir insan öldürdüğünü zannederek ölen... Tabi tövbe de yok ama kıyamet günü o gün öldürdüğü günden kıyamet kopana kadar ölecek olan insanların her birinin günahını kendi karşısında kendi üzerinde bulacak olan bir kimse var. Adem'in oğlu. Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Değil mi? Tabi rivayetler var. Habil mi Kabil mi? Bu rivayetleri tetkik etmek lazım gerçekten isimler. Çünkü bu isimler e, yani sahih olarak rivayetlerde geliyor mu? Bakmak lazım. Habil ve Kabil diye söyleniyor. Yani daha araştırmadım ama bakılabilir. Yani gerçekten isim Habil mi? Kabil mi? Ama biliyoruz ki bir oğlu katil, bir oğlu maktul. Demek ki arkadaşlar hayra önce olmak lazım. Olabileceğiniz en mükemmel, en mübarek hayır da nedir biliyor musunuz? Tevhide davet. Kullara kulluklarını öğretmeye davet. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vessellem'in Mesela... Muaz ibn Cebeli gönderirken, onu donanımlı bir hale getirmek için vermiş olduğu nasihatlerde olduğu üzerine ne diyor: "Ey Muaz, sen kitap ehlinden, ehli kitaptan bir topluluğa gitmektesin. Yemen'e. Hem Yahudiler var, hem Hristiyanlar var. Fel yekun awwal mataduhamiley, şahadetu anla ilahillallah. Onları davet edeceğin ilk şey ne olsun? Şahadetu anla ilah illallah. La ilah illallah şahitlik etmek olsun." İlk başta oturduğun adamlarla başlayacağın, anlatacağın mesele kelime-i olsun. Anlamı, gerekleri, şartları, rükunları. Bunlar olsun. Sen de Kur'an ve sünnete sarılan bir kimse olmak istiyorsan ne yapmak zorundasın? En büyük hayır olan tevhide davet etmek. En büyük hayır olan tevhide çağırmak. Davetinin çağır olması lazım. Yani şimdi o sebeple Biz hatırlarsanız, daha önceden de söylemiştik sizlere. Böyle davetçi olmak, bir kimseye davet etmek örümcek ağı gibi örmek. Nasıl örümcek, örümcek ağını örürken bir gayretle, özveriyle örüyor. Kimileri var paldur küldür böyle, o anda her şeyi boşaltıyor, o da değil. Davet edeceğin insanı tutacaksın, işleyeceksin, onu anlatacaksın, Kur'an ve sünnetin önemini anlatacaksın, sahabelerin faziletini anlatacaksın, yanında gezdireceksin. Hakkı beyan edeceksin. Ondan sonra Allah'ın izniyle o adam bil ki tevhid öğrenirse, o adam her tevhide çağırdığında sen de onun Allah'ın izniyle sevabına ortaksın. Onun sevabından hiçbir şey azalmadan, eksilmeden. Ve rubbama kâle sufyan. Rivayette Sufyan belki de dedi ki diyor min demiha li ennehu sennel katl evvelen. Niye? Adem'in o ilk oğlu, katil olan oğlu Kıyamete kadar olacak olan ölüm olaylarından sorumlu. Çünkü bu iş ilk yapan kim? O. Yani Allah Allah'ım sen bir yere girdin, bir yerde bir bidatı çıkardın. Bir bidat uydurdun. Millete dedin ki her pazar günü Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazlarını kılın. Düşünsene sen binlerce insan oraya gidiyor sevap alıyoruz diye, ki bidattır. Hem bu adam, hem kendinin hem de bu adamların neyini taşıyacaksın kıyamet gününde? Bidatını taşıyacaksın. Adam bir tarikat uydurmuş. Tarikatın öğretileri var. Kur'an ve sünnette olmayan öğretiler bunlar. Emirler, ibadet şekilleri. Kalkmışlar dans ediyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Def çalıyorlar. Takla atıyorlar. Sanki diskoda raks yapıyorlar. Kimileri daha farklı bir şekilde yine Kur'an ve sünnette olmayan şekliyle zikir çekiyorlar. Bunu ilk çıkaran adamın, buna çağıran adamın, buna davet eden adamların taşınacağı, taşıyacağı yükleri bir düşünün. Aynı Adem Aleyhisselam'ın o ilk oğlu gibi. Bu bidatlar işlendiği sürece, bu şirk ve küfür işlendiği sürece, bu şeyde e, hamurda harcı olanın neyi olacak? Vebali olacak. Vebali olacak. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden e, bu konuyu daha, daha açıklayan rivayetler var. Meşhur rivayet. Hatta bidat ehlinin de 450 elle tuttuğunu bir rivayet. Bidatlerine delil olması için tutunuyorlar bu rivayete. O da ben sen nefil İslam'u sünneten hasene kim İslam'da güzel bir yol açarsa o o o, o o o yola uyanların da neyi vardır o kimseye sevabı vardır diyerek böyle bunu nereye çekmeye çalışıyorlar? Ee, İslam dininde kendi kafana göre bidatler uydurabilirsin tarafına çekmeye çalışıyorlar. Çünkü diyor bak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş, kim İslam'da güzel bir yol açarsa sanki bunu böyle Hadisi ne yapıyorlar? Makaslıyorlar. Şimdi şeyin modası. Makaslamak değil mi? Başını önünü makaslıyorlar. Böyle orasını getiriyorlar. Aleykümselam. Sen bir başını bir sonunu dinleyince diyorsun ki çok farklı. Şimdi hadislerde de böyle bidat ehli hadisleri makaslıyorlar, oynuyorlar hadislerle. Bu hadisin söyleniliş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği meclisi çok iyi bilmek lazım. Neden söyledi bunu Aleyhisselatü Vesselam? Hangi yaşanan olaya binaen söyledi? Onu bilirsek Resulullah Sallallahu Aleyhi ve neden ve niçin söylediğini öğrenirsek Bizim için bu sözün bu peygamberimizin bu hadisinin bidat haseneye sonradan çıkarılan din adına yapılan bidatlere e, teşvik olmayacağını anlarız. Ama sen oradan koparırsan adamın yaptığı gibi hediyeleşin sevişin diyor. Peygamberimiz diyor ki hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz. Sevgi hasıl olur. E o zaman bir insanın bir insana doğum gününde hediye etmesi güzel bir şeydir diyerek ne yapıyor? Hadisi oradan alıyor oraya kullanıyor. Kafirlerin bir adeti olan yaş şükürünü partisini ne yapıyor? Müslümanlara meşru olarak gösteriyor. Bidatleri de aynı bu şekilde yapıyor bidat ehli. Önce bidati çıkartıyorlar. Bidatleri hayatlarına sokuyorlar. Kur'an ve sünnetten uzaklaşmalarının sebebiyle. Ardından bu yaptıklarını ne aramaya çalışıyorlar? Delil. Ama ehli sünnetin metodu nedir? Önce delil sonra amel. Önce delil var mı? Varsa sonra amel var. Bidat ehlinin menheci metodu yöntemi ney? Önce amel rabıta yapıyor önce adam. Ta ki birisi gelip ona sorana kadar. Sorduktan sonra gidip delil aramaya başlıyor. Adam gidiyor pazar günleri her pazar mutad olarak Eyüp Sultan'da namaz kılıyor. Diyorsun ki ya bu isme şerumu başlıyor araştırmaya. Sonra kendine göre deliller bulmaya çalışıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camisinde otururken, mescide bevi de otururken Sahabe anlatıyor diyor ki Ceril radıyallahu anh gündüz vaktiydi diyor henüz. Yani öğlen olmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık diyor. Bir diyor ee, Mudar kabilesinden Mudar kabilesi meşhur bir kabile diyor birileri geldi adamlar diyor yani çıplaktı. Üzerlerinde elbiseleri dahi yoktu. Gariban insanlar, yoksul insanlar. Böyle sadece üzerlerinde avretlerini örtecek belli kısımlarını örtecek. Günden Neler var? Örtüler var. Bir de üzerlerinde ne var? Kılıçları var. Böyle gelmişler, camiye geliyorlar. Düşünün böyle kalabalık bir grup, çakur şukur, kılıç sesleriyle, foşur fuşur gün elbiselerin sesleriyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyorlar. Ondan sonra, tabi bunlar yani Müslüman olmuşlar. Ama yoksulluk, garibanlık, açlık. Ondan sonra, aleyhissalatü vesselam bunlara bakıyor şöyle. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin durumu da hani şey değil. Bugün bizim yaşamış olduğumuz bu refah, bu rahat, o değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın aylar geçiyor, evinde ne yanmıyor? Ateş yanmıyor. Ne yiyorlar? Evde su ve hurma. Ama bu gelenler tamamen hiçbir şeyleri yok. Diyor ki sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor, yüzü değişti. Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yüzü e, kızarıyor, morali bozuluyor, suratından anlaşılıyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki eee Bilal'i çağırdı ve Bilal'e dedi ki insanlar arasında seslen ondan sonra ezan okunuyor işte kamet kelini namaz kılıyorlar Aleyhisselam sonra çıkıyor namazdan sonra hutbe veriyor hutbede işte ya Yahyunna sutte Rabbukumelzi halakakum min nefsin vahide hutbeyi hacaya okuyor Aleyhisselam İnnelaha kana aleykum rakiba ondan sonra Uttequllah ulten zunnun semma kadtemet liğat şu ayet okuyor Allah'tan korkun. Her nefis yarın için ne sunuyor ona bir baksın. Kıyamet için. Ne yapıyorsun ona bir bak. Her nefis buna baksın diyor allah Teala. Ondan sonra bir adam kalkıyor sahip olduğu dinar, dirhem o günün parası olan altın, gümüş olan parasından veriyor. Kimisi kalkıyor elbisesinin bir kısmını veriyor. Yani Herkes sahip olduğu şeyin 3'te birini, 10'da birini artık bir parçasını kalkıp veriyor. Kimisi kalkıyor, evinde bulunan bir avuç hurması varsa, o zamanlar buzdolabı da yok. Saklayalım böyle çuvallarla, şeylerle. Herkesin yiyeceği belli. Bir avuç yiyeceği olan getiriyor yarısını veriyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii sürekli teşvik yapıyor. İnsanlara getirin. Yani adamları aç. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَلَوْكُ diyor bir hurmanın yarısını getirin. Ha getirin, koyun. Ardından Ensar'dan bir adam geliyor. Medineli. Ensar. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de övdüğü, Kur'an-ı Kerim'de sena ettiği o Ensar. Geliyor. Bu adam avucunda ne taşıyarak geliyor? Bir kese. Ama iki avucuna sığmıyor bu öyle yani. Bundan geliyor. Tabi hatta iki eli taşıyamıyor bunu böyle. Zar zor taşıyor. Herkes kendi sahip olduğunun bir kısmını verirken bu adam sahip olduğu her şeyi getiriyor. Ardından bu adamın bu halini görünce insanlar başlıyorlar daha çok vermeye. Allah-u Teala hayır, hayırda yarışın diyor ya. Herkes 10 lirası varsa tabiri caizse 50 kuruşunu verirken bu ensardan bu sahabeye görünce insanlar Böyle bütün olan her şeyini getiriyor böyle zar zor taşıyor eliyle kucağıyla. İnsanlar ardından ne yapmaya başlıyorlar böyle. Akın akın gelmeye başlıyor ve sahip oldukları birçok şeyi getirip koyuyorlar. Sahabe diyor ki hatta diyor caminin ortasında iki tane tepe oluştu. Birisi diyor yemek, korması, buğdayı, arpası düşünün bir tanesi elbise. Caminin ortasında iki tane tepe oluştu. Diyor ki ra'ytu ve cehhe sallallahu aleyhi ve sellem yetehellelu. Aleyhisselatü vesselam suratına bir baktım diyor parıllıyor Bu seferde aleyhisselatü vesselam seviniyor. Çünkü aleyhisselatü vesselam yani ümmetinin mutluluğuyla mutlu olan, ümmetinin hüznüyle hüzünlenen bir peygamber. Bugünkü tarikat şeyhleri gibi, bugünkü efendi hazretleri gibi kurşun geçirmeyen ciklerde yaşarken, saraylarda yaşarken, ondan sonra e, altından tesbih Allah zikrederken, E, muridlerinin cebindeki paraları çalan bir kimse ge, örnek olmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adam oturmuş, okuma yazma dahi bilmeyen adam, köydeki muridini arıyor diyor ki bir tane inek getir. Torunum doğdu ona bir akika keseceğiz Bir kere zaten inekten akika olmaz. Ama işte cehalet. Aleyhisselatü vesselam ümmetin derdiyle ne yapıyor? Dertleniyor. Ümmetin derdiyle dertleniyor. Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men senne fil islam sunneten haseneten felahu ejruha ve ejru men amile biha min ba'dihi min gayri en yinqusa min ucurihim şey'un kim diyor islamda güzel bir yol açarsa güzel bir yola vesile olursa aynı muhadiste olduğu gibi herkes azar azar getirirken şeyler verirken o adam gelip avucuyla ortaya koyunca arkasından ne vesile oluyor insanların Daha da çok vermesine vesile oluyor. Aleyhisselatü Vesselam. Kim böyle yaparsa diyor işte. Ne olur? Bu kimse yapmış olduğu işten dolayı ecrini, sevabını alır ve bu işi yapan, onun ardından gelen, veren her adamın sevabından da eksilmeden o ilk yapan kimseye de sevap verilir. Onların sevabı kadar. Ardından diyor ki, sen nefil فِي الْاِسْلَامِ Sünneten سَيِّئَ Kimde bir kötü yola ne yaparsa? Çığır açarsa. Kötü yolu insanlara vesile olursa O kimseye diyor, bu işlemiş olduğu günahın, kötü yolun günahı... ...ardından da onu yapan, o yola girenlerin günahı ne olur ona? Yüklenir. Yüklenir. Adem Aleyhisselam'ın bu az önceki buharideki rivayetteki olan oğlu gibi. Bu hadis, az önce şimdiki okumuş olduğumuz hadis, sahih Müslim'de geçiyor. Demek ki... ...Kur'an ve sünnete tabi olan, Kur'an ve sünnete bağlı olan bir kimse... Kur'an ve sünnetin dışında olan bir şeyle çığır açmaz, bir yol yapmaz? Açmaz. Yani zaten allah Teala'nın infak edin ayetleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadaka teşviki var. Bu sahabede geliyor o an sadakaya ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ameliyle. Belki farkında bile değil. Ardından insanlar ne yapıyorlar? Peş peşe hayra vesile oluyor. Düşünün şimdi böyle birileri oturuyor. Arkadaş topluluğu. Birisi kalkıyor ya diyor iki rekat diyor duha namazı kılalım. duha namazı diyor çok faziletlidir. Çok sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, güneşin doğduğu her günde Ademoğluna, insanoğluna 360 tane sadaka vermesi gerekir. Çünkü insanda ne var? 360 tane eklem var. İşte insanın tebessüm etmesi sadakadır. Yoldan bir taş kaldırması sadaka. Subhanallah sadaka. Elhamdülillah sadaka. Allahu Ekber sadaka. Ama diyor, kalkıp diyor duha vaktinde, kuşluk vaktinde Yani öğlen namazından yarım saat öncesine kadar hemen hemen. 20 dakika yarım saate kadar. Kim de diyor iki rekat namaz kılarsa bütün bunların hepsinin yerine geçer. Bu hadisi okuyor veya diyor ki otururken iki rekat diyor, duha namazı kılalım. Allahu Ekber Kılıyor. Arkasından 10 kişi birden bunu görünce bunun bu ameline binaen bunu görerek ne yapıyorlar? Kalkıp. duha namazı kılıyorlar. O 10 tane adamın duha namazının sevabı bu ilk kılana da ne yapılıyor? Yazılıyor. Hem kendi sevabı hem de hayra çağırdığı insanların sevabı. Tam tersini düşünün. Adam evine televizyon alıyor. Ya diyor bu televizyon da diyor, muhteşem, mükemmel diyor. Şöyle diyor kumandası var. Ondan sonra şu şekilde diyor şeyler var. Şöyle ekran kalitesi şu, şu şekilde. Bu adamı böyle dinleyen tabii dinledikçe ne yapıyor? Sünger gibi çekiyor, çekiyor, çekiyor. Hafta sonu geliyor ya diyor bir alışveriş merkezine gidelim şu televizyonlara bir bakalım nasıl bir şeymiş bak sanki kendini filmin içinde gibi hissediyormuşsun sanki böyle maç oynanırken sen de sahanın içindeymişsin gibi değil mi adam gidiyor bak ne kadar şu kadar ya diyor kaç taksit şu kadar taksit adam geliyor evine koyuyor öbürküsü gelip evine koyuyor öbürküsü öbürküsü derken on tane on beş tane adamın düşünün evine televizyon aldığını E bu adamların o televizyonun karşısında film seyrettiklerini, maç seyrettiklerini günah girdiklerini düşünün. O ilk adama bütün bu adamların günahları ne oluyor? Nahl suresi 25. Ne diyor Allah Teala okuluştuk dersin başında? Le yahmilu awzarahum kamilatan yawm al Onlar kıyamet günü günahlarını tam olarak, noksansız taşıyacaklar. Kim onlar? Davetçiler. Bir şey vesile olan insanlar bunlar, değil mi? <gülüyor> Ve min awzarillezine yudillunahum bighayri ilm. kimin günahlarını taşıyacaklar? Böyle ilimsizce sapıttıkları adamların günahlarını taşıyacaklar. Çok istiğfar etmek lazım. Hayır konusunda çok gayretli olmak lazım. Hayır konusunda çok yarışmak lazım. Değil mi? Yani onun için bir insan bazen yolda seni durduruyor adam. Diyor ki ya diyor Fatih Sultan Mehmet'in türbesine nasıl gideyimdir? Tarif etmeyeceksin onu Hayatta bir kadın diyor ki ya şurada bir düğün salonu varmış evladım diyor. Nerede? Tarif eder misin? Cık, tarif etmeyeceksin. Uyanık olacaksın. Bu da bu ayete giriyor. O, bu da bu hadise giriyor. Demek ki Kur'an ve Sünnet Kur'an ve Sünnet'e bağlı olmak seni ne, ne hale getiriyor? Pür dikkat olma haline getiriyor. Teyakkuz haline olacaksın. Olağanüstü bir şekilde olağanüstü halde yaşayacaksın. Kendinle mücadele edeceksin. Nefsinle mücadele edeceksin. Günahlarla mücadele edeceğin, şeytanla mücadele edeceğin sürekli mücadele, sürekli mücadele edeceksin. Subhanakallahumma <gülüyor>